اعوذ بالله من الشيطان Hazreti İbrahim'in putları kırması Keldani kabilesi senede bir gün toplanır bayram yapardı. Azer Hazreti İbrahim'e sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel dedi. İbrahim Aleyhisselam yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü. Puthaneye gitti. Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Sırmalı elbiseler giydirilip başına taç konmuştu. İbrahim aleyhisselam büyük putun dışındaki putların hepsini baltayla kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Akşam olunca Kerdani kabilesi, bayram yerinden puthaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Tahmin yürüterek bu işi yapsa yapsa ancak İbrahim yapar dediler. Ardından hemen İbrahim Aleyhisselam'ı bularak sordular. Bu işi sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Büyük put. Kendisinden başkasına tapınılmasını istemiyordu. Bu sebeple diğerlerine kızgındı. Sonunda hepsini baltayla parçaladı. Baltayı da omzuna astı. İsterseniz bir de kendisine sorun. Durumu size o anlatsın perest halk, putlar konuşmaz dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam onlara, o halde nasıl olur da kendilerini bile koruyamayan şu aciz varlıklar sizi korur, hala akıllanmayacak mısınız dedi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. O İbrahim gizlice onların tanrılarına sokuldu. Yemez misiniz dedi. es 91 Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? Es-Saffat 92 Ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Es-Saffat 93 Sonunda İbrahim onları putları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. El-Enbiya 58 Putları kırılmış gören halk, ''Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir.'' dediler. El-Enbiya 59 Bir kısmı, bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş dediler. El-Enbiya 60 O halde onu hemen insanların göze önüne getirin, belki şahitlik ederler dediler. El-Enbiya 61 Sonra İbrahim'i oraya getirtip, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. El-Enbiya 62 O da, Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun eğer konuşuyorlarsa dedi. El-Enbiya 63 Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp, kendi kendilerine Zalimler sizlersiniz sizler dediler. El-Enbiya 64 Ayet şöyle anlaşılmıştır. Sonra birbirlerine dönerek, Putları yalnız ve savunmasız bıraktığınız için asıl siz zalimsiniz deyip birbirlerini suçladılar. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. el 65 İbrahim öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız dedi. el 66 Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? El-Enbiya 67 Putperest halk, Hz. İbrahim'in bu ifadelerinden putları onun kırdığına iyice kanaat getirdi. Bedbaht putperestler yapılan işi hazmedemediler de şu taş parçalarının acizliklerini düşünüp Hakk'a yöneleceklerine Hz. İbrahim'e ateş püskürdüler. Bir kısmı eğer iş yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. El-Enbiya 68 Hz. İbrahim'in ateşe atılması Putperestler durumu Nemrud'a bildirdiler. Bunun üzerine Nemrut İbrahim aleyhisselamı çağırdı. Nemrud'un huzuruna giren herkes baştan ona secde ederdi. İbrahim aleyhisselamsa secde etmedi. Nemrut merakla sebebini sorunca da ''Seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem.'' dedi. Nemrut, ''Senin Rabbin kim?'' deyince İbrahim aleyhisselam, ''Benim Rabbim dirilten ve öldüren Allah'tır.'' dedi. Nemrut, ''Ben de diriltir ve öldürürüm.'' dedi. Zindandan iki kişi getirtti, birini öldürdü, diğerini serbest bıraktı. Sonra da ''Bak, ben de bu işi yapıyorum.'' dedi. Lakin akılsız Nemrut, ''Diriltmenin ruh vermek.'' Öldürmenin ise ruh almak olduğunu bilmiyordu. İbrahim aleyhisselam, ''Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Gücün yetiyorsa sen de bunu batıdan yap.'' dedi. Ayet-i kerimede buyrulur. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. ''Hadi sen de onu batıdan getir.'' dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. El-Bakara 258 İmam Beyzavi, yeryüzünde ilk ilahlık iddia eden Ahma'nın Nemrut olduğunu bildirmektedir. O kendisine verilen mal mülk karşısında şükredeceğine bunun aksini yapmış, Allah'ı inkar etmişti. İbrahim aleyhisselamın Nemrut'la görüşmesi hususunda iki rivayet vardır. 1- İbrahim aleyhisselam putları kırınca onu hapsettiler. Ateşe atılmak üzere Nemrut'un huzuruna getirdiler. 2- Bir sene kıtlık olmuştu. Nemrut halkına gıda dağıtıyordu. Gıda verdiği kimseye ''Rabbin kim?'' diye soruyordu. Sıra İbrahim aleyhisselama gelince o ''Benim Rabbim dirilten, hayat veren ve öldürendir.'' dedi. Nemrut bu söze öfkelendi. Hazreti İbrahim'e gıda maddesi vermedi. Ayrıca ona nasıl bir ceza verilmesi hususunda cemaatini toplayıp onlarla istişare etti. Henun adında bedbaht birisi, ''Onu büyük bir ateşte yakalım.'' dedi. Bu teklif kabul edildi. Mel'un hen'un sonradan yerin dibine batmıştır. Yakma hazırlığı başlatıldı. Bir ay odun taşındı. Cahil ve ahmak halk, bu insan bizim putlarımıza karşı çıkıyor diye odun taşıma işinde seferber oldular. Dağ gibi odun yığıldı. Yakılan ateşin alevleri semalara çıkıyordu. Hararetinden dolayı kuşlar yakınından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince halk ateşin başına toplandı. İbrahim aleyhisselam elleri kelepçeli ve ayakları prangalı bir şekilde oraya getirildi. Ancak o büyük peygamber halil olduğu için çok zor bir durumda olmasına rağmen büyük bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Gönlünde en ufak bir korku ve endişe yoktu. Nemrut ve cemaati onun ateşe nasıl atılacağını müzakere ettiler. En nihayet mancınıkla atılmasına karar verdiler. Yerde ve gökteki melekler hayret içinde, aman yarabbi, seni en çok zikreden İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. O seni bir an bile unutmayan bir peygamberdir. Ona yardım etmek için bize izin verir misin Allah'ım? diye yalvardılar. Allah Teala'nın izin vermesi üzerine bir melek İbrahim aleyhisselama geldi. Rüzgarlar emrime verildi. Arzu edersen ateşi darmadağan edeyim dedi. Diğer bir melek sular emrime verildi. İstersen ateşi bir anda söndüreyim dedi. Bir başka melek, toprak emrime verildi, dilersen ateşi yere yutturayım dedi. İbrahim aleyhisselamsa bu meleklere, dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarırsa lütfundandır. Eğer yakarsa kusurumdandır. Sabredici olurum inşallah diye mukabelede bulundu. Mancına konup ateşe atılmak üzereyken de İbrahim aleyhisselam, Hasbiyallahu ve nimel vekil, Allah Celle Celaluhu bana yetişir, o ne iyi bir vekildir diyordu. Tam ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam geldi. Bir dileğin var mı diye sordu. İbrahim aleyhisselam, evet bir arzum var fakat sana değil cevabını verdi. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı hayretle, ''Niçin Allah'tan kurtuluş istemiyorsun?'' dedi. O da halimi o biliyor. Ateş kimin emriyle yanıyor? ''Yakma kimin işidir?'' diye cevap verdi. Onun bu hususiyetini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sena ederek şöyle zikreder. Sözünün eri olan, ahdine vefa gösteren İbrahim. Ennecm 37 Ateşin gülistan olması Nitekim Halilullah'ın bu yüce teslimiyet ve yalnız Hakka tevekkülü üzerine o daha ateşin içine düşmeden Allah Teala ateşe emretti. Ya na rukuni berdan ve selaman ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol. El Embiya 69. Bu emirle birlikte İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yer bir anda gülistana döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. Bir rivayette cennetten bir gömlek indirildi, Hz. İbrahim aleyhisselama giydirildi. Bu gömlek daha sonra İshak aleyhisselama, ondan Yakup aleyhisselama, ondan da Yusuf aleyhisselama intikal etti. Yakup aleyhisselamın gözleri ama olduğu zaman, Yusuf aleyhisselamın gönderip de gözlerinin açılmasına sebep olan gömlek, işte bu gömlekti. İmam Beyzavi, Ey ateş! İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol ayeti indiği zaman, yeryüzünde bütün ateşlerin de serin olduğunu beyan eder. Bu durum üzerine Nemrut şaşırdı, heyecanlandı. ''Senin ilahına şimdi 4000 bin sığır keseceğim.'' dedi. İbrahim aleyhisselam da ''Sen sapıklıktan dönüp tevhide gelmedikten sonra kurbanlarının hiçbir kıymeti yoktur.'' dedi. Ancak Nemrut ''Mülkümü ve saltanatımı feda edemem. Fakat yine de kurban keseceğim.'' dedi. Hakikaten dört bin sığır kesti. İbrahim aleyhisselamla mücadelesinden de vazgeçti. Lakin kibir gurur ve inadından dolayı iman etmedi, vedbahtlardan oldu. Bir grup putperestse bu aleni mucize karşısında iman edip kurtuluşa ermişlerdir. Allah Teala'nın yardımıyla Nemrud'un ateşinden sağ ve selim olarak kurtulan İbrahim aleyhisselam, iman etmeyenlere azab-ı ilahiyi hatırlattı. Dedi ki, siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığında ise birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. El-Ankebut 25 Ateşe atılma hadisesinden sonra Allah Celle Celaluhu, İbrahim aleyhisselamın ve ona iman edenlerin rahat ibadet etmeleri, ayrıca Nemrut ve Keldani kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da muhafaza olunmaları için hicret etmelerine emir buyurdu. Halilini ve müminleri selamete çıkardı. Lut da ona iman etmişti, yani onu tasdik etmişti. Ve İbrahim, ben Rabbime, onun emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o, mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi el ankebut 26 Allah Teala buyurur Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye taşıdık el enbiya 71 Lut peygamber Hazreti İbrahim'in kardeş çocuğudur. Peygamber olduğu dikkate alındığında onun daha önce küfürde olup sonra da iman ettiği düşünülemez. Dolayısıyla Hazreti Lut'un Hazreti İbrahim'e iman ettiğini bildiren ayette İbrahim Aleyhisselam'ı ilk tasdik edenin Lut Aleyhisselam olduğuna işaret edilmektedir. Nemrut ve Keldani kabilesinin helaki. İbrahim Aleyhisselam Babil'e hicret ettikten sonra, gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sivrisinek sürüleri indi. Putperestlerin kanlarına imdiler. O bedbahtlar kurumuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinek de Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Mağrur Nemrut, ağrısından dolayı durmadan başına tokmak vurdurdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. Onlar ona İbrahim'e bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. El-Enbiya 70, ayrıca es 98 Nitekim... Dünya saltanatı ile kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve Bedbaht kabim bütün insanlığa ibret olmak üzere toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek insan kuruları haline geldiler.